aziz kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'ın evvela sevki sonra da inayetiyle burada birinci sohbetten sonra ikincisini hak etmek üzere bulunuyoruz. İfade ve hissettiğim bazı şeylerden ötürü bir aralık sohbeti burada kesmeyi düşünmüştüm. Bana niye diyorsunuz, niye konuşmayı bölüyorsunuz? Bana ait değil ki o. Ben hiç konuşamam ki böyle. Duyan duysun, duymayan duymaz. Kendi kendime karar verdim. İhtimal Allah'ın rızası yok, biz de bunu keselim burada. Binlerin, yüzbinlerin, milyonların teveccühleri değil, onun teveccühü önemlidir. Onun bir tek teveccühü milyarların teveccühüne bedeldir. Nefis bütün nankörlüğüyle bunu istemese bile His, kalp, mantık, insan vicdanı, her şeyin Cenab-ı Hakk'ın elinde olduğuna insanı ikna etmektedir. Ben de belli mülazalarla, burada bu işi bitirsek iyi olacak dedim kendi kendime ama, su camiye gelen masum insanların bir günahı olmadığını düşündüm. Suyu tevil ve tefsizde bulunanlar belli mülazalar taşıdıklarını düşündüm. Ve bir de kendi hesabıma bu işe teşebbüs ederken bana hayatımın son günlerini yaşadığım esnada kabri ve öteleri beklediğimde Azrail aleyhisselam kabul buyururlarsa yakın dostlardan birisi saydığım Azrail aleyhisselam beni yatakta çakmasın. İnsanımıza bir şey ki, anlatırken alırsa emanetini alsın diye hayatımın son günlerini ilk günleri gibi yine hakikate aşina ona susamış Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a veste bir cemaat içinde geçirmeye karar verdim. Bu mülahaza da ağır bastı. Ruhuma ve vicdanıma ağır bastı. Buna bağlı bir kısım başka mülahazalar da olabilir. Ama hiçbir zaman huzursuzluğa Dinsizin, imansızın, materyalistin, maddecinin sebebiyet vereceği anarşiye ve huzursuza rüyalarımızda bile geçit vermez. Rüyalarımızda dahi anarşi çimlenemez bizim. Biz muhabbet fedaileriyiz. Husumeti çoktan gömdük. Öyle bir çukura gömdük ki bütün dünya toplam sonu bir daha çıkaramazlar oradan. Ve bu cemaat da ona teşnedir, dilbestedir. Caminin bahçesinde dahi Hazreti Muhammed cemaatini Allah. sallallahu aleyhi ve sellem şiraz eden çıkaranlar istihbarat örgütlerince ortaya kondu. Çarşaf giymiş, anarşist erkeklerdi onlar. Komünizmayı üniversitede temsil eden açık, saçık, alüfe kızlardı. Mümin yapmıyordu onu. Ama saf derun, üç beş tane insan Böyle bir curcuna da ne yapacağını bilemediğinden dış mihrakların hazırladığı, senaryonun dışta hazırlandığı ve dışın kopası ve kırılası elinin burada temsil ettiği bu oyunlara 3-5 saf derun arkadaşımız da geldi. Mümin Hazreti Muhammed mantığı ile hareket eder sallallahu aleyhi ve sellem. O basit oyunlara, ayak oyunlarına gelmez. O kadar gelmez ki ben o mümine şu tabirlerle burada seslenirsen, Hazreti Fatih Camii'ne sırada bizi dinleyen büyük ruhunuzun huzurunda hicap duyuyorum. Bana derse ki Fethullah nedir bu ayak koyunu filan camide olur mu bu Hicap duyuyorum. Biz o kadar bu şeylerden uzağız. Ben de uzağım. Feslah feslah. Niye anlatıyorsun bunları? Hayatta evime her dönüşüm gece olmuştur. Gündüz bana bakarlar diye utanırım, ayaklarım dolaşır. Ve bir latifeyi arz edeyim. Babam bana bizim oğlan Leylek demişti, gece gelir eve. Çünkü terlerim, sırılsıklam olurum. Teşrifatçılık, istikbal bir adamın bana kıyam etmesi, o gün o kadar öfkelendim ki ben kafir miyim dedim. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse... Halkın kendisine kıyam ve temessülünü arzu ederse, arzu ederse, cehennemde kendisine bir yer hazırlattım buyuruyor. Bu korkunç tokatı yemeden, nebinin tokatıyla yıkılıp gitmeden, onun şefasına sığınarak Allah'a sığınırım. Ama bir kere daha geldim. Ciddi mani engeller olmadığı sürece, Muhabbet adına soluklarımızı sizin tertemiz soluklarınıza katarak Allah'a yükselmesini arzu ediyorum. Tertemiz soluklarınız içinde soluklarım vize alacak. Bunlar için haykırdı, bunlar için bağırdı, bunlar için dedi, diyecekler. Haydi sen de geç, diyecekler. Ben de beratımı belki sizin yüzü suyunu hürmetini alıp Allah'ın emni emanına mazhar olacağım. Bir evvelki sohbette Muhabbet dedik, biz Hz. Muhammed'i seviyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Cemaati başından bugüne kadar onu sevmiştir. Şartlı ve garplı muharrirlerin, müelliflerin beyanıyla yeryüzünde insanlığın muhabbetini Hz. Muhammed kadar sallallahu aleyhi ve sellem olmuş ikinci bir insan gösterilemez. Kahmeti balasını tahtir edemedik. Kıstaslar yanlış. Onu ölçecek metreler, mezrolar yok elimizde. Ama yavaş yavaş batıda hassasiyeti ilmiye Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımaya, meyletmeye başlamıştır. Artık geleceğin insanı insanlık çapında, devletler platformunda Hz. Muhammed Mustafa olacak. Size çok eski yıllarda İnamullah'ın bir menkübesini anlatmıştım. Söyleyeceğimiz canla otururken o büyük insan bulut gibi dolmuş. Belki Einstein'dan daha çaplı bir insandır. Ama dini duygu ve dini düşüncesi onu bir pamus içine koymuş mahkum etmiştir. Bu büyük astrofizik, fezanın derinliklerini kah hayalinde döndürür, kah düşüncelerinde döndürür, kah ilmi aletlerin, keşif aletlerinin başında tespit eder ve sonra bir çocuk gibi aletlerin başında hıçkıra hıçkıra ağlar. Bir ikinci Bertrand, bir ikinci Pascal, belki onlardan da çok ileri. Diyor ki, büyük müellif, Pakistanlı, yakın dostluğumuz vardı. Bir gün masasının başında oturuyordu, sessizce yanına sızdım. Beni görmedi bile, o kadar dalmış. O kadar Deruni hisleri içindeydi. Allah Resulü'nün sürdüğü vapuru kaçırmış ama, fakat Allah'la sımsıkı irtibat içinde bu insan. Keşke ona Hazreti Muhammed'in mesajını ulaştırsaydık, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın vapurunda yerini alsa, muhkem bir yere oturabilseydin. Öyle doymuş, öyle dolgun, öyle bulut gibi ki hemen dokunsan, nakısın zahidini beklemesi gibi yağmur yağdıracak başından aşağıya. Yanına sokuldum, neden sonra beni fark etti? Üstad çok dalgınsın dedim. Dedi ki namullah, şu insanların haline şaşıyorum şu feza bir kitap gibi sayfa sayfa gözlerinin önünde. İnanmamalarına şaşıyorum, Allah dememelerine şaşıyorum, din dememelerine şaşıyorum. Ben tam taşı gediğine koyma anını yakaladım. Üstad dedim, Kur'an'da bir ayet var. Allah şöyle buyuruyor: Inna ma yashallahu min ibadihil ulama. İşte bir karet vardır. Inna ma yashallahu min ibadihil ulama. Allah'tan ancak bilenler haşyet duyar. Allah'a karşı saygıyı Allah'ı bilenler gösterirler. Şaz kıraatın ifade ettiği mana da şudur. Allah ehli ilme kendine has bir saygı duyar. Kıraat şaz ve merduttur. Fakat yapacağımız bir tevcih vardır. Ve bu kıraat zayıf tariklerle dahi olsa Ebu Hanife'ye isnat edilmektedir. Ben diyor bu ayeti okuyunca birden birdenbire. Söreceğimiz can üzgüldü birdenbire. Bunu Hazreti Muhammed mi söylüyor dedi bana? Hayır dedi. O diyor. Bu Allah'ın kelamıdır. Birdenbire eğer bunu o söylüyorsa yedi cihan şahit olsun ki o Allah'ın Resuludur diyor. Hassasiyeti ilmiye, ilimler kanalıyla, ilimler yoluyla, ilimler eliyle, ilimler gözüyle, ilimler mantığıyla, ilimler muhakemesiyle, hadiseleri kurcaladıkça, beşer çapında en büyük insan, o muhteşem abide, abide Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem karşımıza çıkacak ve insanlığın tanıdığı, tanıyacağı en büyük insan olarak sinelerdeki tahtına oturacaktır. Dün o böyle kabul edildi ve sevildi. Uzak tarihte böyle kabul edildi ve sevildi. Bugün de şu cemaatin Hassasiyet ve duyarlılığından öyle anlaşılıyor, o böyle kabul ediliyor ve seviliyor. Geleceğin tek yekda, ferdi feridi yine o olacaktır, Hz. Muhammed Mustafa. Muhabbet sultanı, gönül bir taht ise şayet, bu gönül tahtının Süleyman'ın Hazreti Muhammed Mustafa'dır. O büyük sultanın kendi tahtından uzaklaştırmaya iki üç asırlık şarkın ve garbın nifak ve küfür şebekesinin gücü yetmediği gibi yarım yamalak, kimisi kör, kimisi topal, şu asırda, yani kimisi ilimsiz, kimisi de dinsiz, Einstein'ın ifadesiyle teke, teke yürüyen, köteze köteze yürüyen, günümüzün küfrü bile bilmeyen zavallıları onu sinelerden söküp atamayacaklar. Bir gün gelecek, Hazreti Ebu Bekir'in sinesine nasıl taht kurmuştu yine öyle taht kuracak. Bir gün gelecek, Hazreti Ömer'in sinesine nasıl taht kurmuştu yine öyle taht kuracak. Onu müdafada arz edip, sevgiyle alakalı iki cümle arz edip, onun yolunun havaların karardığı, yolların çoğalıp karmaşıklaştığı, bu onun mübarek yolunun bir pusula halinde, gemilerde hatta hareketi gösteren bir pusula halinde yolda kalmışları rehberlik yaptığı dönemde onun yolunun önemi üzerinde durmaya çalışacağım. Gözü dönmüş küfür her zaman ona düşmanlık yaptı. Onun sevilmesini istemedi. Ama işte görüyorsunuz millet seviyor. O sevginin önünü alamayacaklar. Eskiden de öyleydi. Hazreti Ebu Bekir Efendi huzvarini gerdiği için tartaklanıyor. Ve bir gün onu koruma esnasında ayaklarının altına aldılar. Çiğnediler ağzı, gözü, burnu dümdüz oldu. Ve bayıldı. Magasi yazarları bir istifak anlatıyor. Kaldırıp eve götürdüler. 24 saat sonra ancak gözünü açtı. Ve gözünü açtığı zaman söylediği ilk sözü. Zaman dursun, mekan dursun, insanların kalbi dursun, onu dinlesin. Mâ ile bi Resûlillah, Allah sununa ne oldu diyordu. 24 saat sonra komadan gözlerini açar açmaz bana ne oldu demiyordu. Âişe'me ne oldu demiyordu, Ebu Kuafey'e ne oldu demiyordu, Umurumman'a ne oldu demiyordu. Mâ fû ile bi Resûlillah diyordu. Önüne çorba koydular. Resulullah'ı görmeden asla. Yemek getirdiler. Resulullah'ı görmeden asla. Kalkıp gidecek hali yoktu. Nihayet kollarına girdi. Ayakları yerde sürünüyordu. Sürüye sürüye Resulullah'ın huzuruna götürdüler. O demi şu anda Medine-i bulunan kafası kadar kalbi, kalbi kadar da dili açık. Bir şöhretli şair. Bir mübarek mütefekkirimiz şöyle anlatıyor. O Vuslat hanımı, Ebubekir Bekir ruhunun Muhammed'i ruhla sarmaş dolaş olduğu anı. Vuslat denilen neşeyi ruhen yaşayanlar, aşkın o semalar dolu esrarını anlar. Bin rayhanın feyzi saran ruhu derinden, geçmiş gibi cennetteki gül bahçelerinden, Ebu Bekir'in gül bahçesinden... Ömer'in gül bahçesinden, Osman'ın gül bahçesinden, Ali'nin gül bahçesinden, radiyallahu anhum ecma'in. Ömer radiyallahu anh halife, herkese hazineden bir şey dağıtıyor, tevziahsta bulunuyor. Üsame'yi çağırıyor, on veriyor. Oğlu Abdullah'ı çağırıyor, o muhteşem insan. Devrilere fikri, kültürü, aşkı heyecanıyla ışık tutan Abdullah ibn Ömer, oğlunu çağırıyor, Üsame'ye verdiğinin yarısını veriyor. Sana bu kadar, beş. Üsame'ye on. Babacım, Üsame'nin bana rüşhaniyeti nedir? Takdirini, takdirim başımın tacı. Ve bu mevzuda Allah'ın inayet ve keremiyle arzu isteğimiz de yok. Dünya onu arzu edenlerin olsun ama tasarruf ve icraatınızın hikmetine gelince onu öğrenmek isterim. Oğlum, benim de o iş aklım ermez. Ama bildiğim bir şey var. O Hüsame var ya Resulullah onu sağ dizine kordu, Hasanı da sol dizine kordu, Allah. ikisinin başlarını birbirine dokundururdu. Allah'ım bunlara merhamet buyur, ben bunları çok seviyorum diyordu. Allah Resulü Üsame'yi senden çok seviyordu. Üsame'nin babasını da senin babandan çok seviyordu. Zeyd'i de senin babandan çok seviyordu. Kıslat. sahabi ölçüsü bu. Resulullah'a muhabbet. Çok uzaktan ona yakınlık alaka ve tealluku dahi olsa o duygu, o düşünce hemen ihtiram görüyor. Bu sevgi onu sevenlerin sinelerinde, ruhlarında, onun yolunu yaşama arzusunu uyarır. Buna sünnet diyoruz. Farzıyla, vacibiyle, adabıyla sünnet diyoruz. Onu seven, gönlünde ona bir taht ayıran, insanların ona muhalefet etmeleri düşünülemez. Büyük kadın, Rabia Adliye Tabi'nin büyük kadını. taat ilaha ve anta amri fil badiu muti'u Allah'a isyan ediyor sonra da onu sevdiğini iddia ediyorsun masiyet içinde duman çıka yaşıyorsun sonra da Allah'ı Resulullah'ı seviyorum diyorsun İşin, gücün olmuş muhalefet sen de muhalefetin bir insan yine de ben Allah'ı seviyorum diyorsun. Fahsil ilaha fi'l yemin ederim ki çok garip dediğim yadırgadım hadiselerden birisidir. Telif etmek akılla telif etmek mümkün değil dedik. Eğer muhabbetin doğru iten itaat edersin. Eğer muhabbetinde doğru iten yolunu tutar gidersin. Muhammedim dersin sallallahu aleyhi ve sellem kendin arkasında bulursun. İnnel muhibbe limen yuhibbu muti'u. Çünkü seven sevdiğine şeklen bile olsa benzemek ister. Sünnet yolu karanlıkta kalmışların, ışık arayanların sonsuzluğa yelken açmış insanların yoludur. Sonsuzluğa yelken açan o insanlarda gemilerin pusulasıdır. O pusula olmadan hattı hareketi tayin etmek, bu karanlık denizlerde sonsuzluğa ulaşmak, Allah'a varmak, Resulullah'a varmak, sallallahu aleyhi ve sellem düşünülemez ve mümkün değildir. Allah Celle Celaluhu hoşnutluğunu onun yolunu yaşama ve temsil etmeye bağlamış. Onu siz çok iyi biliyorsunuz. Adab kitaplarında, mazi kitaplarında, hadis kitaplarında onu biliyorsunuz muhterem hocalarımız, vaizlerimiz. Size kim bilir onu kaç defa anlattına şimdiye kadar. Teferruatıyla sizin huzurunuza gelmeyeceğim. Belki imkan el verirse, fırsat yakalarsam bir iki cümleyle bir iki sünnet ifade etmeyi düşünebilirim. Allah hoşnutluğunu, onun yolunu yaşamaya, onun yolunu araştırmaya bağlamıştır. Yollar Hazreti Muhammed'e uğrar sallallahu aleyhi ve sellem sonra Allah'a varır. Muhammedur Resulullah'tan geçmeyen la ilahe illallah'tan nasibini alamaz. Zira mirati Muhammed'de Allah görünür daim. İktirana bak ki... La ilahe illallah cümleti lafz celalle biter. Sonra Muhammedur Resulullah başlar. Camilerimizin mihraplarını süslediğimiz gibi... Allah ismi şerifinin arkasından... Hazreti Muhammed'in ismi celili gelir. Bir rivayet... yaz gibi kimseler naklediyordu. Hazreti Adem o kadar yıl ağladı, sızladı, feryadı figan etti. İnabe ediyor, dönüyorum... Bahtına düştüm Allah'ım dönüyorum. Düşüp kalkmadan sürçmeden bıktım dönüyorum. Mabedin, mescidin, namazgahın yolundan oralardan uzaklaşmadan bıktım sana dönüyorum. Yıllar, seneler ızdırap içinde inlemek içinde geçti. Bir gün başını kaldırıp cennetin kapısına baktığında gördüğü yazı ona ilham kaynağı oldu. Birdenbire gözüyle beraber kalbini de açtı. Ve dudaklarından şu sözler döküldü. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım Hazreti Muhammed hakkına beni bağışla, hürmetine beni bağışla diyordu. Hak denir mi denmez mi ehli sünnet uleması münakaşasını yaparlar. Allah üzerinde kimsenin hakkı yoktur. Sen Muhammed'i nereden biliyorsun? Cennetin kapısına baktım. Baktım ki ismi şerifinin yanına onun ismini yazmışsın. Anladım ki onun senin nezdü büyük bir kıymet ve değeri var. Oraya geçer izmaz dedim. Onun için mübarek onun adını vesile yaptım. Hazreti Muhammed'in bayrağının altına girdim. Livaül hamd altında ellerimi kaldırdım. Hazreti Muhammed hürmetine başlanmamı istedim. Adem bunu diyor. Safiyullah. Yüce bir peygamber, insanlığın babası. Allah Resulunun yolu, selamet yolu, sünnet yolu, saadet yoludur. Ve Allah rızasını, hoşnutluğunu o yolu yaşamaya bağışlamıştır, bağlamıştır. O yolu yaşamadıktan sonra Allah'a varmak mümkün olmayacaktır. Hele bizim için, hele bizim için. Bu her şeydir. Zira biz her şeyi, bütün hakikatleri, ancak onun yolunda onun aydınlık dünyasında tanımaya muvaffak olabildik değerli Müslümanlar bir iki cümleyle arz edeceğim deyip bazen içinden çıkamadım beni alıp götüren mevzular oluyor mevzu bütünlüğü korunsa bile arzum isteklerim delik deşik oluyor deliniyor ve ben o istikamette idareyi i edemiyorum çok defa. Büyükler, büyüklüklerini onun yolunda yürümekte bu onun yolunu ve sünnetini aramakta buldular. Dünden bugüne kadar büyüklüğün ölçüsü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yolunu yaşamak oldu. Maşallah. sahabe kiramı insanlık semasının yıldızları haline getiren, bilakayduşar Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hayat adına ortaya koyduğu şeyleri yaşamaları olmuştur. O da onların semanın yıldızları haline geldiğini, اَسْحَابِكَ النُّجُومُ بَاَيْهِمْ اِخْتَدَيْتُمْ اِخْتَدَيْتُمْ sözüyle ifade buyurmaktadır. Benim sahabilerim her birisi birer yıldız gibidir. Hangisine tutunsanız bana ulaşırsınız. Ya binlercesine birden tutunursanız üveydik gibi kanatlanır Resulullah'a ulaşırsınız. Binaenaleyh sahabinin hayat tarzı, Resulullah'ın düşüncesi, vahyin esası, Allah'ın rızası ve marziyatıdır. Büyükler büyüklüklerini onun yolunda yaşamak, onun yolunu araştırmak, her yerde onu kollamak suretiyle buldu ve elde ettiler. O bir hayatın esaslarını tespit, tesis buyuruyor. Mescitten içeriye giren cemaatin bir gün hemen pek çoğunun parmaklarında birer altın yüzük görülmüş. Zira Allah Resulü bir altın yüzük yapmış, parmağına takmıştır. Hiç tereddüt etmeden onda gördükleri her şeyi harfiyen tatbik ediyorlar. Aslanın bu kadar kullanılması. Maddi manevi Allah Resulü'nün müşahedetli platformunda mahsulların müşahedeti, mülahazatı Allah Resulü minberes-Us't buyurdular. Ve sonra parmağından yüzüğü çıkardı, cemaatin için astılar. La elbesehu ebeda. Bundan böyle bir kere daha katiyen bunu parmağıma takmam. Sahabi diyor ki bu hadisi Buhari, Müslim anlatıyor. Sahabi diyor ki herkes parmağındaki yüzükleri çıkardı atıverdiler. Niçin demeden? Neden demeden? Çünkü rehber, muktedabi, o rehberi ekmel böyle yapmıştı. Hayatı talimle bize gelen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem böyle davranmıştı. Ve koca Ömer. Cumhuriyet'in kuruluşunda bile Ömer'in hazaları, mütealaları nazar itibara alınmış, Ömer üzerinde durulmuştur. Mars tamamen materyalist sistemini kurarken Ömer'in onun üzerinde kesiri çok büyüktür. Zira, peygamberler sonrası cihan tarihinde Ömer'in kabına ulaşacak devlet adamı henüz yetişmemiştir. Analar Ömer gibisini doğurmaktan acizdir. Ve i̇şte bu koca Ömer. Gökte ancak Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail bir hükümet kursalardı. Ömer'in hükümet olurdu. Ömer. Fadak ruhi ya Ömer. Ömer, makamın cennetlerden de âlâ olsun Ömer. Yattığın yerde Allah seni Nebi ile beraber orada beraber öbür tarafta beraber eylesin Ömer. Hacerül Asad'a yaklaşıyor. Esvet der alem, siyah taş, hayır. Saadetli taş, Kabe'nin bir köşesinde, binlerce Nebi'nin yüz sürdüğü, binlerce Veli'nin öptüğü, ağzının ıslaklığını üzerine bırakıp ayrıldığı saadetli taş, Hacerül Esvet. Ömer o taşı öpmeye yaklaşıyor. Arkada sahabi El Pence Divan, Ömer taşı öpmeye yaklaşırken şöyle diyor. Allah inni la a'lam anna ta la ve la ey taş Allah'a yemin ediyorum ki senin bir taş olduğunu ben de biliyorum Kimseye ne faydan ne de zararın olmadığını ben de biliyorum eğer Allah Resulü temali tazimle eğilip seni öptüğünü görmeseydim ben de seni öpmezdim diyor. İktidar uyma rehber adım adım uyma onun ortaya koyduğu her şeyi tebcil etme ve ona karşı saygılı olma Ömer Faslı açılınca isterseniz bir misal daha arz edeyim Minber'de hudbe iras buyuruyor sultanlar Sultanın. hütbe iras buyuruyor evlenmenin zorlanmasından zorlaştırılmasından müşteki büyük bir felakettir evlenmenin zorlaştırılması zira gençler bekar kalırlar sefaat ve ahlaksızlığa kapılar açılır aile düzeni bozulur ahlaksızlık gemi alır gider ve koçu Ömer muhteşem dima bundan müşteki radıyallahu anh mihirler diyor başlıklar çok pahalı ki diyor Bunları fevkalade az tutmanız lazım. Zira bir şeyi zorlaştırıyorsunuz, sünnete muhalif hareket ediyorsunuz. Şu anda da zannediyorum mahfilde kadınlar var, devri risalet fenayede de oluyordu. Arkada maksur eden bir kadın perdeyi sıyırdı, Ya emirel müminin dedi. Ya emirel müminin. Ey müminlerin emiri, peygamberler Sultan'ın halifesi. Bunu kendi iştahdın olarak mı söylüyorsun? Kur'an'da bir bildiğin mi var? Yoksa bizim duymadığımız Efendimizin sana söylediği hususu bir söz mü var? Allah ben öyle buldum, öyle söylüyorum diyor. Ey Allah Kur'an'da şöyle buyuruyor. وَاِنْ Arap'tımız تِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ ve atayım ıhtahına kantara, falâ tağhudu minhu ve Evlenme veya birini boşama bir diğerini alma. Bu işi bu ameliye yaparken birine şayet kantar kantar para vermiş iseniz diyor Kur'an Kerim. Demek ki kantar kantar para da verilebilecek. Demek verilebiliyor. Öyleyse az verin. Demek ne demek ki? Ama Allah böyle diyor, diyor. Ve koca Ömer onun bu tablodaki durumunu anlatırken tarih yazarı diyor ki hak. hak deyince Ömer olduğu yerde trenler dururdu. Dudaklarından şu söz dökülüyor. Ey Ömer sen şurada maksurenin arkasında bir yaşlı kadar kadın kadar dahi dinini bilmiyorsun diyor. Haşa ve kella Ömer dinini biliyordu. Ben de dinimin dörtte birinin ondan öğrendim. Ömer olmasaydı dinimin dörtte biri gedikti benim. Diğer dörtte dördünü de diğer halifeler tamamladılar. Ve o büyük dört halife adeta kitap, zünnet, icma ümmetin yanında benim dinimin dört çaca yağdı. Ömer dinini biliyordu ama fakat Ömer Resulullah'a iktidar şuuru ve düşüncesi içindeydi. Allah Resulundan bir şey gelmişse akan sular dururdu. Kur'an bir şey demişse akan sular durur. O, hak ve hakikatın haykırıldığı yerde, bir yokuştan aşağıya giden vasta gibi bile olsa, anında ve kendisine hak ihtar edildiği yerde, hakkın hatırı alidir, hiçbir hatıra feda edilmemelidirler olduğu yerde dururdu. Radiyallahu anhum ecma'in. Kul in kuntum tuhibbûnallâhe fettebûni yuhvâni. Ey iman edenler! De ki Allah'ı seviyor iseniz bana ittiba edeceksiniz. Diyor Kur'an-ı Kerim. Ali İmran Sureyi Şellesinde. Bana ittiba edin ki Allah da sizi sevsin. Nefumu muhalifi şu. İttiba etmiyorsanız Allah'ı sevmiyorsunuz demektir. Veya ittiba etmezseniz Allah sizi sevmez. Siz seviyor görünseniz de sevmez. Öyleyse aleyhissalatü vesselamın Mübarek yolunu farzıyla, vacibiyle, adabıyla adım adım araştırmak. Hayatı bize soluklayan Nebi'nin soluklarını yakalamak. Ve hayatımızın sağı solu duvarları kaidesi kubbesi haline getirmek. Ve o hayatı temsil etmek. Allah'ın hoşnutluğu oradadır. İçki yasak ediliyor. Kaç defa mübarek hocalarımız anlatmışlardır. Yaa ay yehal ladin hamru ve al misru ve al azlam, ristum min şeytan, kumar, içki, bunlar şeytanın düzenleridir. Ristum min amel şeytan, şeytanın amelinden bağışlayın, psiklerdir bunlar. Ristdir. Elinizi vurursanız elinizi kirletir. Dilinize dokundurursanız dilinizi kirletir. Hayatınıza girerse hayatınızı kirletir, lekeli bir hayat yaşarsınız. Bu riskten takının ki kurtuluşu elersiniz. Şeytan sizi birbirinize düşürmek için bunu ortaya atmıştır. Ve ayet: Fehel antum noktalanır. <gülüyor> Artık vazgeçmeyecek misiniz? O devrin insanı içkiyi öyle içiyordu ki. Şimdi sağda solda alkolik insanlar görürsünüz. Hemen hemen hepsi öyleydi. İçmedikleri gün yoktu. İçki demlerine damarlarına işlemişti. İçmedikleri gün hasta olurlardı bağışlayın. Enes bize en muhtevir hadis kitaplarında başta Buhari isim olmak üzere bir tabloyu naklediyor. Ben safilik yapıyordum. Babalığım Ebu Talha, Saad İbni Ebu Vakkas gibi çimtelerde içiyorlardı. biraz sokakta bir ses duyuldu. Bu sese çok alışıktık. Bu ses yer yer emirleri sokaklarda tamim eden, talim eden Allah Resulü'nün münadilerinin sesiydi. Çok iyi tanıyordum. Babalığım bana dedi ki, Enes biz çık dışarıya bak ne diyorlar. Çıktım dışarıya, benim biraz evvel... Size okuduğum ayetler, tam mali münifini vermedim, sadece sizi şu anda alakadar eder, noktalara parmak bastım, onu dikkatinize arz ettim, mevzuyu anlayacaksınız. İçkiyi yasaklayan ayetler duyuruluyor. Allah'a yemin ederim diyor. İçeriye girdim, dedim ki Allah Resulü içkinin yasak olduğunu ilan ediyor. Medine birdenbire lerzeye geldi. Allah fehel müntehun diyordu. Vazgeçmeyecekmişsiniz. Herkesin dudaklarında dökülen şey şuydu. İnteheyne yarabbene. İnteheyne yarabbene. İnteheyne yarabbene. Ya Vazgeçtik ya Rabbi diyorlardı. Ve Enes'in yeminine devam. Enes diyor ki içeriye girdim. Babam kadehini kaldırmıştı. Dağına kadar götürmüştü. Allah'a yemin ederim ki fehel entü müntehun'u duyunca elindeki kadehi salıverdi oğlum evde küpler adına ne varsa dök dedi sokaklara günlerce Medine'nin sokaklarında şarap baktı durdu döktüler ve öyle bir döküş döktüler ki Hazreti Ali'yi dinleyin o yasak edildikten sonra Ali ibn Ebi Talib'in parmağı şarabın damladığı kuyunun içine battı Ali o parmağı yanında taşımaz Allah! bu ne infiyattır bu ne teslimiyettir bu o sultanlar sultanının ruhlara girmesine bağlı sigarayı terk ettiremiyoruz içki bütün kötülüklerin anasıdır doğduğundan bu yana yeşil ayın mücadelesi var devlet başkanından hükümetin başındaki insana kadar herkes aleyhinde konuşuyor fakat görüyorsunuz anlatamıyoruz bu nasıl nüfuzdur bu nasıl ruhlara girmedir bu nasıl kendini kabul ettirmektir bu öyle bir kabul ettirmek ki... ...onu kabul etmeyen... ...o muhteşem dağıtı kabul etmeyenin... ...yeryüzünde kabul geleceği yer yoktur... ...isil kendini kuyuya atsın. Kabul. Sine'ler açılmış arzdan semaya kadar. Melek kabul göstermiş... ...semek kabul göstermiş. İns kabul göstermiş... ...cin kabul göstermiş. Bir kısım aklı gözüne inmiş maddeden başka bir şey görmeyen ön maddeci Hazreti Muhammed'i kabul etmezse o bile onun için bir takdirdir. Çünkü o mananın ve ruhun insanıdır. O gönülleri fethetmek ve insan ruhunu insani kemalata çıkarmak için gelmiştir. İnteheynâ ya Rabbena! İnteheynâ ya Rabbena! O den yine gelmiştir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin cemaati yeniden kemerbeste yubudiyet içinde kendi imamının arkasında ondan gelecek sünnet mesajlarını dil, dinlemeye dilbeste beklemektedir. İçinizde ona muhalefet edecek bir tane insan tasavvur edemiyorum beklemektedir. Değil o dikkatinizi rica edeyim. Değil din ve hayat adına onun sunduğu mesajlar ve sünnet adına ortaya koyduğu şeyler umumi manada kullanıyorum. Onun mübarek hayatı seniyyesinden arda kalan, haşa arda kalan değil, ondan ne kalmışsa bir Türkiye dönüp her başımıza sorun. Cübbesinden kılıcına kadar, okundan mızrağına kadar değil onlar, mübarek, saçalı, sakalından düşmüş bir muhi mübareke kadar. Kıl demeyeceğim, tabir değişikliği yaparak sadece onun o mübarek bir parçasına dahi saygımı ifade etmek için. Bunlar bile öyle bir kıymete ulaşmışlardır ki insanlık tarihinde bunu anlamak mümkün değildir. Nerede vardır? Ve kime karşı vardır? Ve kim zorlayarak bu insan onu yapmaktadır? Kadir geceleri yaklaşıyor. Yirmisinden sonra lehyeyi mübarek çıkarılacak bir camın içinde ve bu cam bakacak ve hüçkır hüçkır ağlayacaktır nerede görülmüş ve kime karşı görülmüştür bu? Bu ona mahsutsuz. Bu cemaat onun arkasındakiler onun bu bakiyesine karşı bile azim bir saygı duymaktadırlar. Ve size Ahmet bin Hambel'in, İbni Sa'd'ın tabakat sahibi ve İbni Asakir Hafız İbni Asakir'in müşter eken kitaplarında kaydettikleri bir vakayı vakit müsait olursa bir diğer vakayı da Ondan bize kalan şeylere saygının derinliğini görme bakımından çok önemli. Saygı muteber hadis kitaplarına bakın. Hazreti Ömer her cuma kübbesini giyiyor, süsleniyor, bezeniyor mevcutla mevcutla minbere çıkıyor, kudbesini iras buyuruyor. Bir gün bir duvarın dibinden geçerken damın üzerinde kesilmiş kuş veya tavuk kanı cuma için giydiği damlayı verdi diyor Rabi Habib. Ve geriye döndü vakitte daralmış sıkışmıştır. Geriye döndü geldi elbisesini temizledi yenisini giydi giderken de onu söktü oğlu söktü veya söktürdü söktü veya söktürdü. İşin iç yüzünden haberi yoktu Hazreti Ömer'in. Hudbesin İras buyurdu. O hudbe okurken çok sevdi. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem amcası Abbas minberin ağzında oturur, ağzını açar onu dinler. Dünyada birbirini o kadar seven insan çok azdır. Yağmur duasına çıkarken Abbas'ın elinden tutar kaldırır. Sahih hadis kitaplarında Allah'ım bu senin peygamberinin amcasının elidir. Bu el hormesine bize yağmur verdir. Sahabi ki şakır şakır yağmur ya. O da Abbas. Ve olu koparılan dam da Abbas'ın damıydı. O bina Abbas'ın binasıydı. Hazreti Ömer sonunda tembih yapıyor, cemaat diyor. Müslümanlara eziyet ediyorsunuz. Oluk koyuyorsunuz. Sonra da damda hayvan kesiyorsunuz. ...kan milletin üzerine atıyor... ...ve ben de söktürdüm onu... ...birden abbas iltiliyor radıyallahu anh... Sizler üzerine doğruluyor... ...ne yaptın ya Ömer diyor... ...ne yaptın diyor... ...ben şu gözlerimle gördüm... ...oğlu Resulullah oraya Resulullah elleriyle... ...veşkirdi... ...işte o zaman Ömer'in... ...kıyameti kopuyor... ...o dev Ömer... Devlerin boynunu büküp altına alan Ömer... ...bir çocuk gibi ayaklarının... ...bağı çözüldü ve yıkıldı... Bayılırken şunları söylüyor: Abbattana am verdiriyorum. Şu başıma batıp olur ya, koymadıktan sonra başımı Vallahi yerden koydurmam. Nasıl olur ey peygamberin halifesi, müminlerin emiri? Nasıl olur? O ölü olacak. Kutlu elleriyle bir damın kenarına koyduğu olu bozdun. Sahabideki telakki bu. Sünneti kaldırma değil, farzı kaldırma değil. Bir damın kenarına konan olup kaldırıldığı için bunu Resulullah koymuştu. Koyduklarını o koymuştu. Koyduklarını o koymuştu. Saygıllar saygılı, ebedlere kadar da saygılı kalacaklar. Saygısız eller kaldırdı. Koyduklarını o koymuştu. Kaldıranlar onun da kendi başlarını yiyecekler. Çünkü ahiretlerini berbat ettiler. Çünkü ahiretlerini berbat ettiler. Ve koca Ömer başını koyuyor yere, Abbas omuzlarının üstüne çıkıyor, oluğu yerine koyuyor ve dev Ömer başını öyle kaldırıyor. Değil farzlara, vacitlere sünnetlere karşı tavır, ondan bize kalan en küçük asara karşı dahi, Koca sultanlar, taclarının sorguçlarında yer hazırlamışlar. Tacım gibi başımda gezdireyim demiş. Kademi i resmini, ebetlere kadar başlarında taclarının sorguçları gibi gezdirmişler. Şu Anadolu'yu bize kazandıran, şu İstanbul'umuzu fetheden yanı başımızdaki büyük ruhlar, adlarını aynı addan koymuş. Bir yerde sur yaparken Bizans'a karşı suru aynı şekilde çevirmiş. Adeta her şeylerini Hazreti Muhammed'in Nami Celil'i etrafında evirmiş, çevirmiş ve şekillendirmişler. Evet ikinci şeyim söz verdim. Halid'i bilmeyen var mı? Kaç defa nesletmişimdir. Hannibal kapısında kumandanlık dileniyordu üç kişiyle orduya karşı yenilmemiş, binle yine yenilmemiş. Ve atat onu saydığı 5 dahi'den dünya çapındaki 5 askeri dahi'den biri sayıyor. Bu koca kumandan yer muhta savaşırken birdenbire başındaki külahı kılıç kullanırken kayıyor, düşman taplarına gidiyor. Koca kumandan kendisini külah üstüne atıyor. Külah kayboluyor. İllede de külahım diye tutturuyor ille de külahım adeta külahım olmazsa kılıç kullanmam ben buluyorlar bulup külahını getiriyorlar nasıl öpüyor nasıl başına koyuyor nasıl tadim duyuyor ey kumanda nedir bu hal diyorlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında sıraş oluyordu saçlarını dağıtıyordu saat ola. güçlü ve kuvvetliydim Alemin önüne ok oh gibi fırladım, bir avuç kaptım elinden ve sonra da külahımın içine bir güzel yerleştirdim. O gün bugün bütün cephelerde onu başımda taşıyor ve teyemmüm diyorum. Benim için uğur kaynağı diyorum. Deha ile aşkın imanın, zeka ve idrak aşkın imanın bütünleştiğini görün. Onun kumandan olması, sonradan Müslümanlık içine girmesi, Müslümanlığı az tanıması Allah Resulü'nün ve sellem, irtibatına mani değil. Evet değil farzlar, vacipler, adaplar adın Allah Resulü'nün getirip hayata hakim kıldığı şeyler. Ondan bakiye kalan şeylere karşı dahi dünden bugüne bu millet öyle ihtiram durmuş, öyle el pençe divan durmuştur ki tarihte eşini gösteremezsiniz. Her bir yerlerimiz elli defa, yüz defa belki lehye-i mübareki karşıdan gördük ve sadece camından öptük gözümüze koyduk. Ağlamayan göz var mıdır rica ediyorum. Ağlamıyorsa haline ağlanacak bir gözdür onun. Acaba dedim benim gibisine müyesser olmaz ama acaba bir gün bir dostum olsa da bana onun o Sümeyra'nın gözyaşlarıyla öptüğü o cübbesini bir kere böyle alıp yüzüme sürmek nasip olur mu? Hayatımda adeta benim için bir ideal, bir hülya haline geldi. Bunun rüyasını yaşıyor, bunun hülyesiyle oturup kalkıyorum. Umum aleme kapalı olan bir şey, Müslümanların en kemter ve en kıtbinine nasıl olur bir taraftan düşünüyorum. Bir taraftan sizin içinizde ayaklarınızın altındaki yerim itibariyle o cübbeye dudaklarımı sürmeden kendimi fersa fersa uzak görüyorum. Fakat bir taraftan da bu arzuyu içimde yenemedim ve aşamadım. Acaba Sümeyra'nın uzaktan dudaklarına götürüp öptüğü, sonra da küllü musibetin ba'de zalike celal dediği o cübbeyi bende bir kerecik olsun dudaklarıma sürebilir miyim? Münkir nekir kabirde geldiği zaman siz bana soru sormayın. Peygamber cübbesi öpmüş dudaklarıma bakın ve gidin diyeyim. Allah! Allah! böyle sevdik. Bu millet öyle sevdi. Öyle seviyor. Buna ne kıskanmalar mani olabilir, ne de düşmanlıklar mani olabilir. Ve inşallah ebedlere kadar da onun mübarek yadı cemili her minarelerde anıldıkça anılacak ve ona karşı sevgiyle temennâ durulacaktır. Ezani Muhammed'inin Beni sohbetin bir faslında yakalaması, önceki mevcizelerin birinde arz ettiğim Süleymaniye şiirinin, şairinin, ezan hakkındaki şiirleriyle, bir manzumesiyle muttalayayım. Emri bülentsin ey ezan-ı Muhammedi, kafi değil sadana cihan-ı Muhammedi, Sultan Selimi evveli ramet ve ibaçal isme seydi. alemi şani Muhammedi. Gök nura gark olur nice yüzlü minareden. Şehbal açınca ruhu ravani Muhammedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Arvah cümleten görür Allahu ekberi. Akseyleyince arşa lisani Muhammedi. Sallallahu aleyhi ve sellem, şehadetleri dinin temeli diyor İstiklal Marşı'nın şairi, ebedi benim yurdumun üstünde inlemeli. İnledi, inliyor. Baş aşağı gidiş dönemini, kefere ve fecerenin bu kutsiler ülkesine, batı karşısında bu son karakolu tutan muhafızlar ülkesine hücum ettikleri dönemde bir milletin baş aşağıya gidiş dönemini yakaladı. Yer yer inktisara ama katiyen ümitsizliğe düşmedi. Cami kürsüsü dedi, cephe önü dedi, istiklalini millet kazanacağı ana kadar koştu durdu. Haykırışlarının, gelecek nesillerin vicdanlarında, makez bulduklarını eğer hissedebilselerdi, o gün bir de bugün görülebilen şeylerin destanlarını yazacak, onun sevincine dem tutacaklardı. Ama bizden uzak değiller. Şurada burada ruhlarıyla bize bakıyor, sizin aleminizi seyrediyor. Aman bana bakmasınlar, inkisara düşerler. Size bakıyor, ümitleriyle yeşeriyorlar. İslam dünyasının dört bir yanında İslami baharın yeşerdiğini, insanların yeniden sevgiye, İmana, insani alakalara döndüğünü gördükçe belki cennet hayatı yaşıyorlardır. En baştakine kadar, Hz. Muhammed Mustafa'ya kadar cennet hayatı yaşıyorlardır. Ve bir gün bu muhabbet fedaileri şirretliğe girmeden, nefrete girmeden, öfkeye girmeden, anarşiye girmeden, suh ve sükun yolunda inşallah bütün gönüllere sahip kuracağız. Kur'an'ın elmas kılıcıyla nefsaniliğin kökünü kesecekler. Bütün sineler Hazreti Muhammed iklimine teveccüh edecek. Kendini yitirmiş kimliksiz, şahsiyetsiz insanlar yeni adretlerini bulacaklar. Adın ne senin? Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafa, Ali, Ebu Bekir. Adretin nedir? Hazreti Muhammed'in ümmetim. Kimlik. ''La ilahe illallah'' ''Nuhammedur Resulullah''la kimlik bulman, hüviyet bulman. O yola girilmiştir. ''Min el babil el Herkes bu işin fevkalade neşveli havası içinde kendini salmış, tatlı tatlı bir çağlayan gibi o istikamette akıyor. Şirretlik bizden fersa fersa uzak. Gözü dönmüş, aklı gözüne inmiş insanlar. Neyi nasıl hecelerlerse hecelesinler sadece hak karşısında rahatsız olduklarından dolayı mızıkçılık yapıyorlar. Bize gelince bakın. Bir arkadaşım bulunduğum bir kampta yılanın belini kırdığından dolayı 24 saat konuşmadım. Vallahi konuşmadım. Ben sivri sinekler dükmüyorum bulunduğum yerde. Candır hayi kayyum olan Allah'ı temsil ediyor. Bizden bir şey olmaz. Bizden bir şey olacağınız zanneden kişiler akıllarını ya yemişler veya başkalarına bakıp bizi görüyorlar. Biz muhabbet fedailerimiz. Ezan okunuyor, hastalığı bitirememiş olabilirim fakat diye husus arz edeceğim. Başta arz ettiğim gibi ben halk bakarken bile ayakları dolaşacak kadar kendini aşamamış zavallının birisiyim. Biri kalksa elimi sıkmak teber ülkem her an bundan mahsur yok. Çünkü herhangi bir insanın elini herkes sıkabilir. Yaşımdaki yüzlerce insanın elini öptüğümü arkadaşlarım bilirler. Bunda hiçbir şey yok. Bana gelince hiç elimi öptükmem. Hatta böyle bir yerde elimi sıkılmasını da arz etmem. Arkadaşlarımızın his, heyecan ve duygularına bir şey demem. Benim için muhteremdir. Fakat hüsnü niyetli olmak İyi niyetli olmak başka şeydir. İyi niyetli olduğunu göstermek tamamen başka şeydir. Biz hüsnü niyetliyiz. İyilikten başka bir şey düşünmüyoruz. Öyleyse tavır, davranış ve temsil ettiğimiz şeyler açısından da bu hüsnü niyetimizi iftar etmeye mecburiyetindeyiz. Dünyamızda kargaşa çıkarmak isteyenler vardır. Sizin bir kısım davranışlarını Böyle bir kargaşayı huzursuzluğu, bağrında besleyen, çimlendiren bir mahiyet arz edebilir. Ve bundan sizin dostlarınız, bu ülkenin emniyeti ve güvenliğiyle alakadar olan kimseler endişe duyabilirler. Benim ricam ve istirham, istirhamım, ne bir kitmiri kürsüye gelirken, bir kitmirin geldiğini kafanıza çok iyi yerleştirin. Çekip giderken de bir kitmir burada hayatının son demlerini onun yolunda ihlaslı veya değil onun yolunda yaşamak için Azrail geldiği zaman yatakta değil miskin miskin evde kokuşmuş oturuyor olarak değil şurada sizin zırahtan çeyrelerinize bakarak ruhunu kabzetsin diye sizin içinizdedir. Eğer güçlü olmasını arz ediyorsanız şu misahabelerin devam etmesini arz ediyorsanız aleme dost olan bizler bu dostluğu her halimizde izhar etme mecburiyetindeyiz. Caminin adabı içinde otururken, kalkarken müheymin ve niyahban olan, Allah'ın bakış ve görüşleri altında hareket eden ve davranan olgun, kanun, mükemmel bir insanın tavır ve davranışları içinde gelelim, oturalım, gidelim, dinleyelim, İstifade edecek bir şeyim yoktur benim. İstifade edelim demedim, diyemem de. Ama sizin bir araya gelmenizden birbirinizden istifadeleriniz olabilir. Meydana getirdiğiniz şu ruhani ve nurani atmosfer hepinizin içine bir şey akıtabilir. Ben demiyorum ki ben size işinize bir şey koydum haşa ve keller. O benim elimden gelmez, hazinelerimde yoktur. Ama sizin bir araya gelmenizde ruhların birbirine saati ettiği şeyin büyüklüğünü inkara gelince onu da Rabbime karşı ve ruhaniyetinin daima bizimle olduğuna inandığımız Hazreti Muhammed'e karşı sallallahu aleyhi ve sellem nankörlük sayarım. Allah bizi sizi istikametten ayırmasın. Şu büyük ruhların yanında sohbet etmeden de utanıyorum biraz ama yine de Vadi Kali deyip gelip bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Bu istikamette şu Necip, şu güzide milletinizin birliği, bütünlüğü sevgi platformunda birleşmesi istikametinde size de, bana da, mühte efendilerimize de, vaiz efendilerimize de bir şeyler demeyi muvaffak ve müyesser kılsın. Son karakolun insanını batı şirretliği Asya'nın münafıkları karşısında bu son karakolu Anadolu karakolunu Allah kıyamette kadar ayakta daimle kaim eylesin. Allah-u Teala'l-Fatiha.